يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ثوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محتثة بدعة ve her bid'atın dalaleti ve her dalaletin cehennemde. Ve sonra terim kardeşlerim. Selamun aleyküm. ve rahmetullah ve bereketu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Evet. Kardeşlerim, en son dersimizde Allah asrıyı Aleyhissalatu Vesselam'a Saygılı nasıl olunuz, nasıl saygı göstermemiz gerekir dersini ele almıştık ki biliyorsunuz geçen dersimizde sahabe Allah onlardan razı olsun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı en iyi tanıyan en iyi bilen kimse olmalara hasebiyle ki Allah'a ve imanları gereğince de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah'ın emrettiği şekilde en güzel şekilde ...saygılı olmuşlar ve sonraki nesillere ta kıyamete kadar gelen nesillere de bizlere de bu konuda en güzel ve timsal, e, misal alınabilecek, örnek alınabilecek bir toplum olmuşlardır. Allah Azze ve Celle kitabında Allah Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme saygılı olmamızı emrediyor. Sahabe bunu hayatındayken yapmış... Peki bizler ümmeti olarak, Muhammed Ümmeti Aleyhisselatü ümmeti olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra kendisine Aleyhisselatü Vesselam'a bu saygımızı nasıl göstereceğiz? Biliyorsunuz daha önceki derslerimizde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbetten bahsetmiştik. Ki Allah Azze ve Celle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında Allah azze ve celle'yi sevdiğini iddia eden o kimselere imtihan ayetini indirdi. Ve buyurdu ki Allah Subhanahu ve Teala kul in kuntum tuhibbuna Allah fettebi'unu yahbibkum Allah. Ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam de ki eğer Allah'ı seviyorsanız, eğer Allah azze ve celle'yi sevdiğinizi iddia ediyorsanız öyleyse ne yapın o resul yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uyun. Bu neymiş? Aynı zamanda Allah Azze ve Celle'ye sevginin bir göstergesi. Çünkü sevgi bir ibaret, e, iddiadan ibarettir kardeşler. Bunu ne yapmak gerekir? Göstermek gerekir. Bunu göstermenin en güzeli de ona, onun getirdiğine tabi olmaktır. Eğer bir kimse sadece la ilahe illallah der, Muhammedun Resulullah demezse o kimse Müslüman değildir kardeşler. İslam dairesi içerisinde değildir. Veya la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği halde Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetine uymuyor. Onun gittiği yoldan gitmiyorsa o kimse gene Müslümanların icmasıyla kafirdir kardeşler. Ve ki bugün maalesef Müslüman olduklarını söyleyen ama Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi devreden çıkartan ve adıların, adılarına da hoca denilen birçok kimse türemiş. Maalesef bunlar kendilerine sözlerine kulak veren kimseler de bulmuşlardır evet. kardeşlerim. Allah azze ve celle o kötü alimlerin şerlerinden ümmet Muhammed'i korusun kardeşlerim. Evet. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a biz nasıl saygılı olacağız? Ki kendisi aramızda yok, vefat etti 1400 küsür sene önce. Sahabe ne güzel kendi kendileriyken yaşarken toplum içerisinde bunu gösterdiler. Peki Allah Azze ve Celle bize kıyamete <gülüyor> kadar okunan ayeti kelimesinde, hükmünde <gülüyor> peygambere saygılı olmamızı emrediyor. Peki biz peygambere nasıl saygılı olacağız? Şu anda bizler yaşayanlar olarak. Kardeşlerim konumuzun başlığı, sohbetimizin konusu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a saygının yeri kalp, lisan ve dil ve uzuvlardır kardeşlerim. Nasıl ki bizler imanın tanımını yaparken kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve azalar ile göstermek diyorsak aynı şekilde... Peygamber aleyhissalatu vesselam sevgi de aynı şekildedir kardeşlerim. Çünkü bir önceki dersimizde Allah Resulü aleyhissalatu vesselama sevgi, şey tazim, saygı nedir? İbadettir kardeşlerim. Çünkü Allah emrediyor. Eğer peygambere saygısızlık yaparsanız peygamber aleyhissalatü vesselamın getirdiklerine uymazsanız onun gittiği yoldan gitmezseniz onun sünnetini öğrenip onun şeriatı gereğince Allah'a ibadet etmezseniz İslam olduğunuzu iddia edemezsiniz kardeşlerim. O İslam sizi ne yapmaz? Kabul etmez. O daireden çıkmış olursunuz. Bunlar önemli şeyler ki bunun adı da ibadettir kardeşlerim. İbadet de kabul edilme şartı, birincisi ihlas, yalnız ve yalnız Allah için yapılması, ikincisi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriat üzere yapılması gerekir kardeştir İslam budur. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu dindeki konumuna baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle bir zamanda insanlığa indiriliyor ki artık insanlık Demeye bin şahit ister. artık insanlık insanlıktan çıkmış. Kendi elleriyle taptıkları putlara tapar olmuşlar. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömmüşler. Kimi yıldıza tapmış, kimi güneşe, kimi aya, kimi de başka başka ne yapmış? Şeylere tapar olmuş ve Allah'ın gadabını, öfkesini kazanan insanlar olmuşlar. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, hadisinde de buyurduğu gibi diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle diyor yeryüzüne baktı ve onların durumundan hoşlanmadı da ne arabı ne aceminden ancak diyor o az bir diyor böyle sahih dinden kalan kişiler müstesna. İşte böyle bir zamanda Allah azze ve celle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nuruyla Doğuyu, batıyı, yeryüzünü onun nuruyla nurlandırdı. İşte böyle bir peygamberle Allah Azze ve Celle insanlara insanlık öğretti. Onları cennete giden yolu gösterdi. Allah Resulü Aleyhisselam geldi, hakla batılı birbirinden ayırdı, doğruyla eğriği birbirinden ayırdı. Cennete giden yolu, yolla cehenneme giden yolu birbirinden ayırdı. Allah'ın dostlarıyla şeytanın dostlarını birbirinden ayırdı. Helal Allah ve Resulünün helal yaptığı haram da Allah ve Resulünün haram kıldığıdır. Din de Allah ve Resulünün şeriat olarak kıldığı, kıldığından başka bir şey değildir kardeşlerim. Evet. <gülüyor> Ki Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermekle hiçbir şeyi dinle alakalı hiçbir şeyi eksik bırakmadı kardeşlerim. Gecesi gündüzü gibi apaydınlık bir yol üzere bıraktı. Ondan sonra hiç kimse kalkıp da bu din eksiktir veya şurası e, nakıstır, noksandır ne yapamaz? Asla ve asla diyemez kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ben bugün size dininizi kemale erdirdim buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bundan sonra din tamamlanmış hiçbir eksiklik veya tamamlanması gereken bir yer asla ve asla bırakmamıştır. O yüzden Allah Azze ve Celle diyor ki اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ Onlara diyor kendi aralarında okunan bir kitabı indirmemiz kendilerine onlara yetmedi mi? İnne fî zâlike lâ rahmeten ve zikrâ li kavmin yu'minun Muhakkak ki o, o Kur'an'da rahmet, bir öğüt ve inanan bir kavim için öğütler vardır diyor Allah Azze ve Celle. <gülüyor> Demek ki Allah Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetine, Rablerine ve Allah Azze ve Celle'nin rızasına ulaştıracak ne varsa ve onun yolundan alıkoyup cehenneme de götürecek ne varsa hepsinden istisnasız yasaklamıştır aleyhissalatu vesselam bu yüzden diyor ki aleyhissalatu vesselam muhakkak ki benden önce her nebi bildiği hak ne varsa muhakkak ümmetine öğretmiştir diyor ne kadar hak varsa öğretmiş ona delalet etmiş onu göstermiş ve ne kadar da şer varsa ondan yasaklamış ona giden yolu kalmıştır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ebu Zer radıyallahu anhu da diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam dinle alakalı bize her şeyi bildirdi diyor. Hatta diyor gökte uçan e, gökte uçan kuşun kanadından bile bize haber verdi diyor Ebu Zer radıyallahu anhu. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ölümden sonra insanların neler beklediğini bile haber verdi mahşeri, hesabı kitabı, kitabı sağ tarafından verilenleri kitabı sol tarafından verilenleri mizanı, terazi sıratı, köprüyü, cenneti cehennemi olabilecek her şeyi verdi ki artık insanların kalpleri ne yapsın? onunla huzur bulsun ve inananlara, müminlere bir müjde olsun Allah Azze ve Celle tarafından ve Allah, Allah Azze ve Celle Resul-ü Aleyhissalatu da Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi "Bema arsalnaka illa rahmeten lil alamin" Biz seni ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik diyor. Allah Subhanahu ve Teala. Ve en güzel şekilde de Allah Azze ve Celle peygambere Aleyhissalatu Vesselam'a uyarır da en güzel şekilde ne yapmıştır? Karşılığını vermiştir. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı ahlakların en güzeliyle donatıyor Allah subhanahu ve teala. İnneke la'la hulukin azim. Sen muhakkak ki yüce bir ahlaka sahipsin buyur Allah subhanahu ve teala. Kardeşlerim bu derslerimiz yabana atılır dersler değildir. Biz bu derslerde peygambere olan sevgiyi öğreniyoruz kardeşlerim. Peygamberi sevmeyi öğreniyoruz. Bugün hakikaten nice insanlar çıkmışlar, kendilerini hoca denen insanlar peygamberden bahseder, bahsetmiyorlar kardeşlerim. <gülüyor> Peygamberi adeta bir öcü gibi gösteren veya artık hani derler ya onun şeyi doldu, miadı doldu gibi haşa eğer peygamber yoksa bu dinde yoktur kardeşlerim. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'ta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı da vasfederken şu ifadelerle bahsediyor kardeşlerim. Muhammed benim kulum ve rasulümdür. Ben onu mütevekkil olarak isimlendirdim. O kaba ve katı kalpli değildir. Çarşılarda bağıran değildir. O kesinlikle ve kesinlikle kötülüğe kötülükle karşılık vermez. Takat affeder ve bağışlar diyor. O Değri olan bir milleti düzeltmek için gelmiş, onunla kör gözler açılır, sağır kulaklar duyulur ve kapalı kalpler açılır ta ki insanlar La ilaha illallah deyinceye kadardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tertemiz bir kalbe sahipti kardeşlerim. Hiç kimse hakkında kötü düşünmezdi, doğru ve düzgün bir lehçeye sahipti, yumuşak huyluydu akrabalarına ikramda bulunurdu. O yüzden onu gören heybetinden korkar ama ne zaman ki onunla bir araya gelir, onunla konuşur, onu çok sever, öyle ki anne ve babasından hatta kendi nefsinden dahi Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ı daha çok severdi. Ki Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatlarla sıfatlandırdığı bir insanı sevmemek mümkün mü kardeşlerim? Öyle bir toplumu düşünün ki o toplumda karanlık, zulmet bir topluluğa bir nur geliyor ve her tarafı insanın içini, dışını, kalbini, yüzünü, her şeyini ne yapıyor? O nurla Allah Azze ve Celle nurlandırıyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle o peygambere hakkıyla ümmet olan kullarından eylesin kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle iki sıfatla onu sıfatlandırıyor. Birincisi saygı. ...ve muhabbet kardeşlerim. O yüzden bu iki sıfatın... ...Aleykümselam. Aleyküm Aleyküm Muhakkak... ...birbiriyle... ...birlikte olması gerekiyor kardeşlerim. Bunlar müte lazımdır. Birbirinden ayrılmazlar. Saygı... ...ve sevgi. Yani biri birisiz ne yapmaz... ...mümkün değil, gündeme gelmez... ...kardeşlerim. Eğer birinde... ...muhabbet varsa, sevgi varsa... O sevgi aynı zamanda neyi gerektirir? Saygıyı gerektirir. O yüzden sevgi ve saygı birbirinden ayrılmaz iki unsurdur. O yüzden konumuzun başlığında da zikrettiğimiz gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a saygı denildiği zaman bu saygı üç şekilde gösterilir kardeşlerim. Bizim açımızdan bir kalpler, diller ve vücut azaları ile. Peki kalp ile saygı nasıl olur kardeşlerim? Kalp ile Allah Resulü aleyhissalatü vesselama saygı dediğimiz zaman öncelikle Allah Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna iman etmemiz gerekir. Zaten şehadette de ne diyoruz? وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا حَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulüdür. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın kendisi için e, en sevdiği sıfat buydu kardeşlerim. Ne diyordu? Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. O yüzden bana Allah'ın Resulü deyin Resulullah deyin diyor Allah Resulü selam. Kendisini ifadede bile yani çağırırken bile hani bugün efendim canım cicim, hayır kesinlikle en güzel sözle ya Resulallah, Ya Nebiyyallah diye çağırılmasını ne yapıyordu? Allah Resulü bundan hoşlanıyordu. Zaten Allah Azze ve Celle de ne yapıyor? Bunu emrediyor. Ki birbirlerine çağırdığınız gibi sakın Rasulullahı çağırmayın diyor. Ey Muhammed demeyin diyor. Ya ne yapın? Ya Resulallah, Ya Nebiyyallah. Ki aradaki bir fark olsun, arada bir saygı ifadesi olsun. Hani mesela düşünün biz kendi yaşıtımıza veya kendimizden küçüğümüze adıyla hitap ederken kendimizden bir yaş, iki yaş veya daha büyük insanlara ne yapıyoruz? Türk toplumu olarak bir abi, bey veya başka şeylerle ifade ediyoruz ki ne olsun daha ilk sözde bile bir saygı gündeme gelsin kardeşlerim. Mesela bizim toplumumuzda eğer kendimizden büyük birine ismiyle ifade hitap ettiğimiz zaman bu nedir? Bu bir saygısızlıktır kardeşler. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında düşündüğümüz zaman da o zamanki insanlara Allah Azze ve Celle tehdit ediyor, onları edeplendiriyor ve ne diyor? Ona sakın adıyla hitap etmeyin, Ya Resulallah, Ya Nebiya Allah diye ne yapın? Hitap edin diyor Allah Azze ve Celle ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bunu, bunu bu şekilde çağrılmayı ne yapıyor? Hoşlanıyor kardeşlerim. Ve yine e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a duyulan kalp ile saygıyı ifade etmek için e, yapılması gereken şeylerden bir tanesi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olan sevgide ki biliyorsunuz sevgi kalple alakalı bir duygudur kardeşlerim. Bunun insanı insanın Allah Resulü Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı kendi canından o. çocuğundan Annesinden, babasından ve bütün insanlardan daha fazla sevmesi gerekir. Onun sözünü her insanın sözünün önüne geçirmesi gerekir. O yüzden bir insanın kardeşlerim sevgisi, muhabbeti onu andıkça kalbinde onu yaşadıkça ne yapar? Onun sevgisi kalpte daha da fazlalaşır. O yüzden... Hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde buyuruyor ya muhakkak ki diyor kalpte e, vücutta bir et parçası vardır. Eğer o düzelirse bütün vücut düzelir. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Niye? Veki o et parçası kalptir diyor Allah Resulü <gülüyor> Sallam. O bir çiğnenlik et olan kalptir diyor. Çünkü kalp vücutta Tıpkı bir kral hükmündedir kardeşlerim. Bir yönetici hükmündedir. Eğer kalp düzgün olursa bütün azalar ona uyduğu için azalar da düzgün olur. Eğer kalp Allah'ın sevgisiyle ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisiyle dolarsa din ne yapar? Onu mutk eder. Azalar onun saygısıyla, sevgisiyle onun emrettiğini yapmaya çalışır kardeşlerim. Bu da nedir? Önemli olan şeylerden bir tanesi. Peki insan dili ile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl saygı gösterir? Dediğimiz gibi saygı üç şekilde, kalple, dil ile ve azalar ile. Dil ile baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a saygıda birincisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de emrettiği ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde belirttiği üzere onu layıkıyla en güzel şekilde övmektir kardeşler. Bu övgülerin evgülerin en güzeli de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam getirmektir. Ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de İnnallâhe ve melâiketuhu yus yusallûne ale'n-nebî يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler muhakkak ki Allah ve melekleri peygamberi aleyhissalatü ve selama salat ve selam ederler ey iman edenler siz de peygambere salat ve selam edin. Burada demek ki dil ile peygamber aleyhissalatü ve selamı saygı duymak nasılmış onu en güzel şekilde övmek ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bolca salavat getirmek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a duyulan saygılardan bir tanesidir. Ki biliyorsunuz dediğimiz gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi bunu en güzel şekilde yerine getirmiş ki Allah Azze ve Celle de sakın peygamberi kendi aranızda çağırır gibi ne yapmayın? Çağırmayın emriyle bunu en güzel şekilde e, dile getirmiştir. Evet. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki benim diyor bana diyor salavat getirmeyen benim adımı duyar da bana salavat getirmeyen kimsenin burnu yerde sürtülsün diyor Allah Resulü vesselam. Başka bir rivayette de benim adımı duyduğu halde salavat getirmeyen kimse cimridir buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Evet. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bolca salavat getirmek aynı zamanda ona duyulun saygının bir gereğidir kardeşlerim. Özellikle Cuma gününün sünnetlerinden bir tanesi de o gün yani Cuma günü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bolca salavat getirmek Cuma gününün sünnetlerindendir kardeşlerim. İnşallah buna devam eden kimselerden olalım kardeşlerim. Evet. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yapılması gereken dil ile saygının ifadelerinden bir tanesi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerini, faziletlerini, üstünlüklerini ne yapmak, ee, söylemek, Allah Resulü sünnetini insanlara e, anlatmak da yine onun e, siretini, e, savaşlarını yaptıkları ve nasıl bir davet yapmış. İnsanlara bunu anlatmak da Allah Resulü Aleyhisselam'ın saygının bir gereğidir kardeşlerim. Bir de saygının ifade edildiği en önemli şeylerden bir tanesi de azalar ile saygıdır kardeşlerim. Peki azalar ile peygambere saygı nasıl gerçekleşir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı ile amel etmekle gerçekleşir. Ve Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine uymak. Allah Resulü Aleyhisselam'ın emrettiklerini yerine getirmek ve onun getirdiklerine sımsıkı sarılmak. Ve Allah Resulü Aleyhisselam'ın hüküm verdiği bir şeyde boyun eğmek ve o, o hükmüne rıza göstermek. Ve insanlara ne yapmak? Risaletini tebliğ etmek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yasaklıklarından uzak durmak ve her türlü masiyetten uzak durmak ve eğer günah varsa Allah azze ve celle'ye de o günahlarından dolayı tövbe etmek. Ki bir müslümanın hayatında Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın mekanı yeri bu şekilde olması gerekir kardeşlerim. Çünkü peygambere itaat Allah'a itaattir. Her kim Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsa Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a uymak zorundadır kardeşlerim. O yüzden Allah azze ve celle peygamber size neyi verdiyse onu alın, neyden de yasakladıysa ondan kaçının buyuruyor. Allah'a men yuta'ir rasul fakat ata'a Allah kim Allah'a itaat etmişse muhakkak peygambere itaat etmiştir buyuru Allah azze ve celle. Ati Allahu vati'ur rasule turhamun. Allah'a itaat edin. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a itaat edin. Umulur ki merhamet olunursunuz buyurmuştur Allah Azze ve Celle. Beynabul diyor ki: "Feleva rabbike la yu'minuna hatta yuḥkimūke fīmā şajara beynehum. Thumma lā yecidū fī enfusihim ḥarajan mimmā qaṭayta wa sallimū Sizler diyor iman etmiş olmazsınız ta ki Allah Azze ve Celle'nin sizin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sizin aranızda bir hüküm verdiği zaman o hükümü tamamen kabul edip ve içinizde de herhangi bir sıkıntı duymamanız gerekir. Yani buradaki hüküm kardeşlerim Allah ve Resulü bir şeye hükmettiği zaman onu kabul edeyim tamam ama ya böyle de olur mu veya bu şekilde olur mu deyip de ne yapmayacaksınız? İçinizde de herhangi bir sıkıntı duymayacaksınız. Bu imanın gereğinden bir tanesidir kardeşlerim. Ki Allah Azze ve Celle o müminler ki diyor müminlerin sözü Allah'a ve Resulüne gelin onun hükmüne bağlı aranızdaki hükmüne razı olun dedikleri zaman müminlerin sözü Semihna ve ata'na eşittik itaat ettik demekten başka bir şey değildir kardeşlerim. Demek ki bu tür şeyler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne uymayı, onun sünnetini öğrenip sünnetini yaşamanın, sünnetini yaşamanın bir müminin hayatında ne kadar da önemli olduğunu gösteren ayetlerden bazılarıdır kardeşlerim. Evet, çünkü iman kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerini bilmek, onu ikrar etmek nut, nut etmek, nut etmek, söylemek ve onu muhabbetle, saygıyla sevmek, boyun eğmek ve onun getirdiklerine imkanın nispetinde amel etmektir kardeşlerim iman dediğimiz zaman. Ki imanın kemaline baktığımız zaman da Allah için sevmek, Allah için buz etmek, Allah için vermek, Allah için men etmek ve Allah sadece ve sadece bir olan Allah'a ibadet etmekte imanım kemalidir kardeşler. Evet, bunlar imanda olmazsa olmaz dediğimiz şeylerden şeyler arasındadır kardeşlerim. Demek ki Allah azze ve celle sevgisinin delilini ne yapmıştır? İttibaya bağlamıştır. Yani uymaya bağlamıştır. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin günahlarınızı bağışlasın. Allah kafurdur, rahimdir buyuruyor. Allah Subhanahu ve teala. Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselama saygı nedir? İmanın şartlarından bir tanesi kardeşlerim. Allah azze ve celle kendi aralarında hüküm verdiği zaman onlar diyor kalplerinde hiçbir şey ne yapmamaları hissetmemeleri gerekir. O hükmü kabul edip kendi kalplerinde de hiçbir şey duymamaları ve Allah'a ve Resulünün hükmüne gelin dediği zaman müminler aynı zamanda semi'na ve ata'na işittik ve itaat ettik demekten başka bir şeyle emrolunmamışlardır. <gülüyor> Demek ki kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı seven ve ona saygı duyan, hürmet eden kimseler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisinde buyurduğu kimse gibidir. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benden önceki ümmetler içerisinde gönderilen her bir nebinin muhakkak ümmeti içerisinde havarileri ve ashabı vardı diyor. Onlar o peygamberin sünnetini alır ve onun emrini yerine getirirler. Peygamberler içerisinde kardeşlerim havarileri vardı ve ashabı vardı. Onlar peygamberlerinin sünnetini alır ve ona ne yaparlardı onun emrini yerine getirirlerdi. Sonra devam ediyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki sonra diyor ondan sonra bir ümmet bir kavim çıktı ki onlar yapmadıklarını söyler, emrolunmadıkları şeyleri de yaparlar diyor. Her kim bunlarla eliyle mücadele ederse o bir mümindir. Her kim onlarla diliyle mücadele ederse o bir mümindir. Kalbiyle mücadele ederse o bir mümindir. Ama bunun ötesinde onun hardal tanesi kadar dahi imanı yoktur diyor. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Kardeşlerim, insanlar davette farklı farklıdırlar. Kimisi eliyle davet ederken, kimisi diliyle, kimisi ne yapar? Kalbiyle artık bu eder ki bundan sonrası da imandan hardal tanesi kadar dahi kendisinde eser yoktur. Kardeşlerim, hadisin birinci kısmında Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, sünnetine uyan kimselerin vasfını söylüyor. Ne diyor? Onlar peygamberlerinin sünnetini alır ve ona ne yaparlar? Onun emrini yerine getirirler. Ama peygamberlerin sünnetine uymayan kimseleri ne yapıyorlar? Ne diye vasfeder Allah Resulü Aleyhisselam? Yekulûne mâ lâ Onlar yapmadıkları şeyi söylerler diyor. Demek ki bunlar nedir? Sadece Sözle iman ettiklerini söyleyen kimseler. Bu da bu iddiaları ne yapmaz? O sözlerini iddia ettikleri şeyleri amele dökmedikleri müddetçe kendilerine fayda vermez kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hadiste bir ikinci gruptan daha bahsediyor. Üçüncü bir grup. Onlar da ne diyor? Ve yef'alûne mâ Emrolunmadıkları şeyleri yaparlar. Bunlar da nedir? Bu şeyin içerisine bid'atler girer kardeşler. Yani dinde olmayan, Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın emretmediği bir şeyi yapmak da kişiye fayda vermez kardeşler. Bugün tıpkı bazı insanların Allah Resulü Aleyhissalatu vesselama saygı ve sevgilerinden dolayı güya göstermek için bunu işte Mevlüt Kandili adı altında kandil ve kutlamalar yapmaları gibidir kardeşlerim. Bunu ne Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam emretmiş, ne de sahabesi böyle bir şey yapmamıştır kardeşlerim. İşte hadiste dediği gibi onlar ne yaparlar? يَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ Emrolunmadıkları şeyleri yaparlar. Eğer bir şeyde yapacağınız bir şeyde, eğer Allah Azze ve Cennin'in rızasını umuyorsanız, onun için nedir bu bir ibadettir ve onun geçerli olabilmesi için Allah ve Resulü'nün emretmesi gerekir kardeşlerim. Bu kimselerin vasfedilecek en güzel vasfı Allah Resulü ve yapmış. Onlar yapmadıkları şeyi söyler ve emrolunmadıkları şeyleri de yaparlar. Peki kardeşlerim bunun bazı getirdiği tehlikeler vardır. Yani emrolunmadıkları şeyi yapmakla alakalı. Bunlardan birincisi Kendileri de itiraf ediyor ki bu mevlid kandilini kutlayanlar bunu ne Allah'ın kitabında meşru kıldığını ne de Allah Resulü Selam'ın meşru kıldığını ve sahabeden de hiç kimsenin bunu yapmadığını aslında kendileri de biliyorlar kardeşler. Evet bunu ne Allah emretmiş ne Peygamber Hz. Selam emretmiş ne de sahabesi böyle bir şey yapmış kardeşler. Eğer bunda hayır olsaydı muhakkak sahabe bunu bizden önce bunu yaparlardı. Hayır da bizi bizden öne geçerler ki böyle bir şey yapmamışlardır. Ki onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine muhalefet etmişlerdir. Allah Resulü Sallam: Men ahdethi emrine hada ma ne ise minhu fahu raddun. Kim biz kim diyor bizim bu dinimizde olmayan bir şey icat ederse o muhakkak merduttur geçersizdir. Allah katında kabul edilmez diyor Allah Resulü selam. Allah Azze ve Celle وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ مَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Peygamber size neyi verdiyse alın neyden de sakındırdıysa kaçının diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine onlar Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetinden yüz çevirmişlerdir. Çünkü emretmediği bir şeyi yapmışlardır. Allah Resulü Resulü, Hemen رَغِبَ عَمْ سُنَّتِي فَلَيْسَ minni. <مِنِّي> Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve şeriatta Allah Resulü selamın şeriatında dinde olmayan bir şeyi icat etmek o dinde varmış gibi yapmak nedir? Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetinden yüz çevirmektir kardeşlerim. Ve yine bunlar nedir? Bid'at şeylerdir ki bazı insanlar bunu hasen görse de güzel görse de bu bir bidattır kardeşlerim. Nitekim İmam Malik Rahimullah diyor ki her kim bir bidat işler ve onu da güzel görürse Hz. Muhammed sallallahu Allah. aleyhi ve sellemin getirdiği risalete hainlik yaptığını iddia etmiştir diyor. Çünkü Allah ben sizin bugün dininizi kemale erdirdim, tamamladım buyuruyor. O gün din olmayan Bugün dedin değildir diyor İmam Malik rahimehullah. Demek ki bu konularda da ne yapmak gerekir? Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetine uymak ve onun getirdiklerine gücü yettiğince sarılmak gerekir. Bid'atlere konusunda kardeşlerim bir Müslümanın takınması gereken tavır bu olması e, gerekir dikim kardeşlerim Yahudiler ve Hristiyanlar da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamı çok iyi tanıyorlardı, çok iyi biliyorlardı. Hatta biraz önce rivayetlerde de okuduğumuz gibi Allah Resulü Aleyhisselam'ın ismiyle beraber, Ahmet ismiyle beraber ve birçok sıfatıyla beraber Tevrat'ta, e, İncil'de zikredilmesine rağmen Yahudi ve Hristiyanlar onu çok iyi çocuklarından çok iyi tanımalarına rağmen ne yapmadılar? Ona uymadılar kardeşlerim. Onun ümmilere gönderilmiş bir peygamber olduğunu ikrar ettiler. Onu bir yerde saygı gösterdiler ama ne yapmadılar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymadılar kardeşler. O yüzden her kim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymaz ise Müslümanların icmasıyla kafirdir kardeşim Zaten İslam dairesinin içine ne yapamaz? Giremez. O yüzden ki biz biliyorsunuz bu silsile halindeki dersimizde Eşhedü en la ilahe illallah, şehadetin birinci kısmı. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhum ve rasuluhu, şehadetin ikinci kısmı. Bir insan bu iki şehadeti birlikte söyleyip, muhtedası gereğince, yani içeriği gereğince amel etmediği müddetçede ne yapamaz? Müslüman olamaz, İslam dairesi içerisine giremez kardeşlerim. Eğer bir kimse Peygamber'e saygılı olduğunu, Peygamber'i sevdiğini iddia ediyorsa onun getirdiğine uymak onun şeriatı gereğince İslam'a ne yapmak zorunda? amel etmek, onun şeriatıyla ibadetini yerine getirmek zorundadır. Yoksa kardeşlerim İslam'dan bahsetmesi mümkün değildir. O kimse zaten Müslüman olamaz. Evet. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip <gülüyor> hakka tabi olan batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla ümmet olan onu hakkıyla saygı gösteren onu nefsinden, canından, malından, evladından anasından, babasından çok seven kullarından eylesin onun şeriatıyla amel etmeye çalışan, gücü yetince amel eden kullarından eylesin, cennette de inşallah Allah azze ve celle'nin cemalini gören ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme komşu olanlardan eylesin amin. bizi ve neslimizi namaz kılanlardan amin. ve her türlü küfürden ve şirkten uzak olanlardan eylesin Allahümme amin Allahım seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle bize hem dünyada iyilik ver hem de ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru ve bizleri merhametinle cennetine girdirdin kullarından eyle. Allah'u amin, subhaneke, Allahümme ve bihamdik. Eşhabu en la ilahe illa ente estagfiruka ve tubi ileyk ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.